Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern sabahlar başlıyor. asları biraz patlatıyordum. Alttan veriyorum inciğinden. Tamam mı? Çok iyi abi, çok iyi. Ne ee, burada? Fahir, az önce sesi duyuldu. E ee, bu konuşan da Okdai. Ama yaridim, ama yaridim. Buyursunlar efendim. Günaydın. Günaydın. Macera dolu bir Salı sabahı. Kaç dereceydi dışarıda benim anladığımda? 0'ın altında. 2. 2. Kim benim araba iyimserdir? Yeterli. Yani. Ee, daha da soğuk olabilir. İyi tarafından görmeye çalışır. Ama Oktay sabah insana sana çok ilendim ya. İlendin mi? Çok ilendim sana. Niye ya? Önce beni buz çözücüye alıştırdın. Sonra da alışınca kadar bedava verdin. Sonra Bitti buz mi? buz bitince o yumuşacık pamuk gibi ellerimle, o buzları tırnaklarımla kazımak zorunda kaldım arabadan. Allah Allah, durup dururken ilenti. <gülüyor> yani valla. 2012'nin ilk ilentisi. <gülüyor> ne almış oldun, çok ahlar aldın sabahleyin. Ulan alıştırdın, alıştırdın. Bunu sen rak rak rak bütün canları tutuyordum. Ben onu... Kibar kibar. Diye... Senin ne durumda? İdareyi kullanıyor. Ben daha 2-3 sene Ali'ne düğünde bile sıkarım yani <gülüyor> evlendirirken. Benim korkum ne biliyor musun Fahir? <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> az Dibinde azıcık kalacak, onu sulandırarak kullanacak. <gülüyor> Onlar... <gülüyor> Yapar dedi de yetiştik. Yapar, yapar. Bugünkü kolonya kokusunu zaten açıklamasını yapamadığını Hayırdır dedim yani. Tıraş mı <gülüyor> olmuş? Tıraştan sonra kolonyalar sürülmüş falan. O beni bir rahatsız etti bilmiyorum yani. Ya sabah iki damla limon kolonyam var. Ona da karışmayayım. Fıs fısıyor. Oh, Demelimi mis gibi. Bunda tutuyorum. Oh! Oh, mis gibi. Ciğerlerim açılıyor doğrusu. Vallahi mis gibi kolonya kokusuyla başladık güne. Hepinize bir kez daha günaydınlar. Evet, gündemimize bakalım. Ne oldu? Herhangi bir şey var mı, bir gelişme var mı dünden beri? Gelişmeler belli. Macerada oldu bir gün. Alkollü bisikleti e, kullanmayınız demişler. E, kibarca, Manisa'da, Akıysar ilçesinde e, evine bisikletiyle giden Zafer Bey'e e, alkollü olduğu anlaşıldıktan sonra e, 590 lira ceza kesilmiş. Hmm. Alkollü araç kullanmaktan mı? Alkollü araç kullanmaktan. 112 promil alkollü çıkmış Zafer Bey. İsim verebiliyoruz değil mi öyle bir Tabii şey? Tabii rahat rahat. Cezasını öyle mi Promil misiniz? de verebiliyorsun. Ne olarak? Promilde verebiliyor verebiliyorsun. Promil de veremiyor. 112 trafik kanunu 48 madde verebiliyor muyuz? Maddeye bakayım. Madde bakayım verebiliyorsun evet. Ver, veriyor muyuz? E, ceza kesilmiş trafik kanununun 48. maddesine göre. E, bundan sonra e, 590 lira e, yememek için alkollü bisiklet kullanmaya hayır demiş <gülüyor> Zafer Bey 2012'nin. Yaya, yaya ceza kesilebiliyor mu? Kesiliyor tabii. Kesilemde yani. çatır çatır kesiliyor. kesiliyor. Ama iyi koşan bir polis olması lazım. Evet değil mi? Yaya kaçtığı anda kanun kaçağı mı oluyor anda? Tabii, evet. O zaman vurabilirler egeci. Efendim? keşke aslında doğru söylüyor. Yani aynen. vurulabilme ihtimalim var bilmiyorum hani ama duruma göre... Ama trafik göre de... polislerinde şey var mı? Silah mı? Silah. Bakayım. Vardır. vardır. Var mı trafik polislerinde? E tabii var. Ne bileyim Kızılay'da o mesela üst orada duran <gülüyor> diye şeyi çalan uyaran polisler var Onlar uzun şey giyiyor ya sarı sarı sen görmüyorsun ama bence onun altında vardır. <gülüyor> tüfek var. Tüfek <gülüyor> vardır yani o derece. Böyle çevirece. <gülüyor> Zaman... Hatta şey yapabilir yani orada... Arkadaşını telsizde şey yapar. Ben buradan bir tane kestirdim. Tıknaz bir adam geliyor diye. Tersizde bir sonraki yani. arkadaşına haber ver. <gülüyor> Ondan sonra bütün tıknazlar... Nazar, Hayatta mı? şu tık nazlıktan çektiğim kadar 19... hiçbir şeyden çekmedim <gülüyor> 19 Mayıs tık <stadyomunda> tıknazlar <gülüyor> toplanmış. Öyle şeyler olabiliyor neyse. Kaçmayın demişler yani. Kaçmayın kaçmayın. Öyle bir şey var mı bilmiyorum hani tekrar o yasaklanmıştı sonra tekrar geldi mi? Yayaya mı? Ya yayaya değil de kaçarsa hani dur ihtarına uymadı falan diye bir şey var ya. Ee, vallahi var olduğunu biliyoruz geçen sene yaşanan bazı olaylardan falan. Ben, ben de öyle tahmin ediyorum. Yani, tamam. Tam ben de tahmin ediyorum. O zaman sizi Karadeniz bölgesine Buyurun, götürmek istiyorum. Size, buyur, buyur. Evet, Karadeniz Tek bölgesinin e, dün ben bir radyo dinliyorum yolda. Hı -hı. Efendim söyleyeyim Rodya biz mi, biz mi dinliyordum? Yok. Rodya da sizi değil. Böyle öğleden sonra bir Rodya programında. Evet. Efendime söyleyeyim bir fıkralar silsilesi. Valla ne güzelmiş. Adam iki fıkra, bir şarkı, iki fıkra ve şey diye de müjdeliyor. Birazdan iki fıkramız <gülüyor> daha olacak diye hop ve Karadeniz fıkraları. Ve hepsini aksanıyla yaparak Kaka efekti var mı? Kaka efekti yoktu maalesef i̇şte ya. İşte en sevdiğim <gülüyor> kaka efektsiz saf kan fıkra. Saf vallahi süzme. Bütün Karadeniz fıkralarını anlattı falan. Tek başına mı anlatıyor yoksa karşısında nasıl iyi diyen adam var mı? Yok böyle şey yapıyor. Mesela temel <gülüyor> <gülüyor> uu uh, şey yapayım, bilmem ne diye. Dursun. Bilmem ne deyip tekrar devam e, Bağlanalım şeyde şey de. Konuşsaydın keşke telefon edip var. Bilemedim Yere o da şey yapsaydık. Bilemedim. Bilemedim. Yok. Neyse onu bir ara tekrar alırız onları da yayınımıza. Hı. Fakat Karadeniz bölgesinde maalesef sanki biliniyormuş gibi e, Temel Dursun ve Fadime isimleri konmamış. Son 2011'de Trabzon'da 5 binden fazla çocuk dünyaya geldi. Bunların kaçına bu isimlerden biri kondu söyleyin. Söyle ok. 40 söyle yok. 30 Ben size söyleyeyim mi? 0. 0 mı? 0. 0 0. Bravo, yaptıklarını beğendiler mi? Evet, maalesef Temel Dursun çirkin, ve Fadime. ...çirkin çirkin fıkralarla yavaş yavaş bir de yani gerçek Temel Fadime Dursun hikayesi olsa iyi. Yani öyle bir Amerikan fıkralarını, Polonya fıkralarını aldılar. Adeta Efendim, bize adapte. et. temelde, Hans'a temelde, Efendim Yosef'e dursun de, orada Katrina'ya, Fadime'de Fadime. diye diye bütün fıkraları yapıp insanları bu güzel isimlerden mahrum, mahrum maalesef. Ettiler. Bunların yerine neler geldi? Kayra Bebe geldi, Berk Bebe geldi, Ayberk Bebe geldi ve Yağuz Bebe erkeklerde, Kızlar da Ebrar Bebe, Nisanur Bebe, Yağmur Bebe ve Beste Bebe isimleri e, üst sıralardaki yerlerini aldılar. Bunu Allah Allah pek şey yok mu ne? kuzey? Maalesef daha Yani benim bu aralar bildiğim tüm Karadenizliler kuzey koyuyorlar erkekleriniz. Güner yok mu Fahir? Güner Erkeklerde vakit. Güner bence şey odur yani... Bir kişi şimdi, koymuş oktay. Bu ne? <gülüyor> bu, İlaç niyetine bir kişi. Bu, bu isimlerin sıfıra inmesinde en büyük payı olan isimlerden bir tanesi de Güner bence. Ne? Güner Ümit'ten mi? Güner Ümit Fıkraları. Evet. Çünkü o nesil şu anda e, isim koyma aşamasını yaşayan... ürüyor. Yani evet. o, o yüzden... Bence e, Güner konmadıysa bir tane konmuş bir de ayıp olmuş diyorduk ki bir tane konarak onun da gönlünü aldılar. Buradan Güner Ümit'e de sevgilerimizi e, Ne oldu Güner Ümit duruyor mu? Bakayım duruyor. Evet. Zamanını bekliyormuş. Olur. Hayır en son program yaptı o skandalsız bitti değil mi o program? Evet, o tamam. şimdi sotede bekliyor ya. Sotede bekliyor. Eski programcılar kahvesi var. Oraya takılıyorum sürekli. Şinistler yenilikler falan yapıyor ama onlar gene dön dolaş bana gelecekler diye, diye. Öyle bir şey var. Arkadaşlar söylemiş. Bir Lucescu. İki gün örümlütü zaten. <gülüyor> Sote kahvesinde bekleyenler. Dünya ile ilgili yeni bilgiler yolda. Ee, NASA ikiz uyduları var biliyorsunuz NASA'nın. Ee, Grail B. Heyecanla karşılamanızı Hı. bekliyordum. Bayağı, Bayağı bir bileceğiz. heyecanlandı ki. Heyecanlanmadınız. Mi? İkiz uydular mı? Z ve ya? güney gibi. Onlar Eğer iki. onlar ikizse. <gülüyor> yani ikiz olarak düşünüyorsunuz. Evet. NASA'dan yapılan açıklamada e, bir tanesi ayın yörüngesine girdi. Hayırlısı olsun. Ya, yeni mi çaktılar bunları? Tabii yeni çaklar ya. 2012'nin ilk e, uzaysal gelişmesidir. E, 24 saat sonra ilk başta Gray A girmiş. Sonra 24 saat sonra başarılı şekilde B'si de yörüngeye yerleşmiş. NASA başkanının ismini biliyor musunuz? Ne? Dorothy mi? Kadın mı erkek mi? Erkek. Erkek. Ee, Roger değil. Hmm. Fire. Steve tek, tek Steve, hakkım var nedense. Steve <gülüyor> McBannamon çok güzel tahminler ama Charles olacak. Hay Allah. Allah yani. Yine bilebileceğiniz Allah bir isim Charles ya. Bolden soyadını sormadım bile dikkat etmişsiniz. Soyadını iseniz. da kesin bilirdim. <gülüyor> Charles'ı bana söylesen Bolden'i ver patlatıyordum. Yeni yıla yeni bir araştırma ile giriyoruz demiş. Ya bu NASA'nın her sene kapanma korkusu falan mı var? Öyle tabii bir şey bu, mi var. Var tabii canım. Bu aylarda. Bu aylarda adam gibi çalışın diyorlar ya onlara. Ne yaptınız lan bu sene diye ondan sonra efendim işte bir iki yörünge yaptı hadi lan diye şeyini kesiyor hemen gönder gönder gönder demişler iki tane e, şey uyduyu ayın yörüngesini oturtturduk araştırma göreviyle oturtturdum oturtturdum demiş yeni bir araştırma görevi 2012'de bütün işimiz bu olacak dünya ile ilgili yeni bilgileri e, lan dünya ile ilgili daha olsun. ne bilgimiz olacak ya dünya ile ilgili bilgi niye ayda arıyor Yukarıdan geçeyim yukarıdan. Aydan, bak Aydan bakıyor ya. Ay Yukarı Aydı, yandan Aydı. bakınca güzel görünüyormuş. Öyle açıklaması var niye, niye iki? Niye iki? Bir bu yandan, yandan bir beriyandan. <gülüyor> bir beri yandan. iki yandan olunca demiş çok güzel oluyor demiş ya. <gülüyor> Panoramik dünya görüntüsü. Mart ayında veriler gelecekmiş. Çok güzel. Bunlar hep senden öğrendiler bunu. Beriyan teknolojisinde, değil mi? Beriyan ve gecikmeli şeyler. Oya gönderdik mart, nisan gibi bize bilgiler gelir. Bunlar şey diye konuşuyorlar. Abi adamlar sen de mesela Arada atom da çarpıştırıyor. Siz de burada bir katı mesela gelen bilim meraklılarına evet. orada atom da çarpıştıracaksınız diye kafe gibi işte çekmiş. Yaklaşık 4 ay önce e, fırlatıldı. vereceğim demiş. Sabahları da tost vereceğim demiş. <gülüyor> Yaklaşık <Çok iyi> abi. <gülüyor> 4 ay önce ikiz uydular nereden fırlatıldı? Florida'daki... Floride, ne Cape Can Canaveral. Cape Canaveral. Valla Can NASA Can başkanının Can ismini bilebiliriz Göz ama... Gözyaşları içerisindeyiz değil mi? Cape Canaveral'ı e, bildiğiniz tebrik ediyorum size. Yani işiniz rahat olsun bundan sonra dünyayı, A'dan Z'ye, dünyamız diye bir şey yapacağız önümüzdeki günlerde. Bu gelen hay bir şeyler doğrultusunda. Hay hay. Hay hay. Hay hay. O zaman bir eniştemizin haberi var. Eniştemizin haberini verelim. Ben olur evet. olmaz adamlara enişte denmesinden rahatsızım. O ya, yüzden korkuyorum bu haberden. Milli eniştemiz bu. Milli eniştemiz dediğin o. Sana kimse şey. enişte diyor mu ya? Yok ama ben birkaç kişiye pşit dedim. Ya sen, sen zaten gerçek anlamda bir enişte değil misin? Enişteyim ben. Ama işte ben de enişteyim. Ama yani, yani böyle. Enişte. Bana da kimse enişte demiyor Hadi ya. Evet. Sen herhangi birine pşit dedin mi? E, bakayım demedim Demedim Ya işte böyle nezih eniştelik olmaz Robbie Williams biliyorsunuz milli eniştemiz O pşt dedi birilerine hı hı. Hem de ortaya söyledi Yalan aslanım yalanlı. E, yok, Türk oyuncuyla evlenip milli eniştemiz olan Robbie Williams e, Ayda Evecan'la e, evlenmişti biliyorsunuz Evet, evet. E, bir dergi... Aa ne olmuş yoksa bir şey mi, ya, var, var, mi tabii, Yok yok iyi gidiyor da şey, Bilmiyorum artık kötü mü iyi mi sen karar ver İngiltere'de yayınlanan bir dergi aşk ve seks hayatını anlattı Robbie Williams Çatır çatır anlatmış Ve şarkıcı şöyle demiş Ünlü şarkıcı. Milli Şarkı. eniştemiz. 2 milyon sterline. Yani demiş parantez içinde. Yaklaşık 6 milyon Türk lirasına Çünkü milli eniştemiz olduğu için hem sterline veriliyor hem Türk parası <gülüyor> olarak veriliyor. <gülüyor> yani, sterlin olarak kazanıyorum. Türk kişileri olarak harcıyorum demiş. Çok büyük amantar. 2 demiş. milyon sterline. E, bir erkekle yatabilirim. Efendim demişler. Yalnız demiş. Orada parantez açmış. Hollywood yıldızı Brad Pitt hariç. Ona demiş... Ona bedava. Brad Pitt hariç, <gülüyor> her şey mi demiş yani? <gülüyor> Brad Pitt'e demiş bedava. Gerisine demiş bana 2 milyon sterlini bugün getir arkadaş. Bugün... Kahvede mi takılıyor bu ya? Ya bilmiyorum herhalde canımı sıkkın. İlişkilerin iyi gidiyor diyemeyiz herhalde. 50 stendim ben. 50, 50, 50 stendim. Ver kül tatmasını demiş. Bu... En son o noktaya kadar düşmüş. <gülüyor> yani evliliği her kötü giden adam da böyle açıklamalı yok. Ben bakıyorum sokakta da bir sürü adam var. Herkesin yok, evliliği iyi değil. Herkes de şey demiyor. Bana bir 100 bin lira. Bana 50 lira falan de bir. Ya, öyle yatabilir miyim? kötü ya. gittiğini göstermiyor canım. En fazla neyi gösterebilir? Belki... Bir yerlerden para bulmaya çalışıyor olabilir yani EFA. O da gösterdiği kesin değil de. Yani bir Hayır. bir dönem mi girdi nasıl boş bir dönem? Boş konuşma, sıkılmış oldum. Ne o dönemi olabilir? Ota bu şey midir yani Ostioporoz osteopor, ee, dönem ya? Ağgi Andropoz girmiş. olabilir. Ağgi'ye girebilir. Kızışma dönemi. dönemine girmiş olabilir. Bilmiyorum yani. Bizim yengemiz bir takım arkadaşlarıyla mı gitti eve yerleşti? Nasıl Mutlif sohbetleri yapan? Peki şu gelse ne yaparsın? Geri daha çok seviyorsun? Büyük ihtimalle o tip sorulardan biri yöneltildi de soru sorulmadığı için Robert bilimsin, bilimsin yaptığı açıklama çok havada görünüyor. Yani seçenekliyse bu soru şumu şumu diye Evet bir tanesini yapacaksın zaten her şey böyle başlamış karpuz mu kavun mu falan diye başlamış deniz mi yoksa havuz mu falan diye böyle sorularla başlayınca evet öyle ben de öyle tahmin ettim bu Brad Pitt'e kadar gitti işte bizim tabii. yenge bozdu onu ya şeyle bozmuş zaten bunlar balayında Paris'e gitmişler bir, şu Eyfel Kulesi'ni görüyor musun demiş ...görüyorum tatlım dediği anda... ...ilk cevapla zaten şey olmuş. Evlilik zaten çatırda mı? Nokrasına girer. Çatırda abi. Eh, yapacak bir şey yok. Neyse hemen altına geçelim o zaman. Dünyadan haberlerimiz devam etsin. Bir triyaki Prens haberi. Küçük Prens'ten sonra... triyaki Prens biliyorsunuz hayatımıza girdi. Küçük Prens nasıl bir sembol haline gelmişti. Tiryaki <gülüyor> Şey biliyormuş Şey videomuş yanında da Yaktaver. <gülüyor> Aynen öyle yaktaver. Ee, Charles'ın oğlu. Charles'ın oğlu diye geçer. Charles'ın oğlu mu? <gülüyor> Artık ondan prensi aldım ben ya yani kusura bakmasın da yani bir noktada 2012'de de çalsa da prens Charles'ı emin Neyse Charles'un da prensleri yeni yıla İsviçre'de bir kayak merkezinde tatil yaparak geldi. Sağ olsun ben de seviyorum tabii ki. İsviçre oğlu prensleri. Bir beyin oğlu, <gülüyor> oğlu. o oğlu Dışarıda fotoğraflarını çekmişler Onun da şey vardı ya yeni yıl kararları arasında Bırakacağım Bırakacağım bırakacağım diye Onun üstüne onu yak, yak söndür yak söndür Ulan demişler kötü örnek alıyorsun bütün prenslere Başta bütün prensler olmak üzere Tüm İngiliz bebelerine demişler Vakilere, Kötü örnek alıyorsun av Avamları herkese rahatsız edici bir görüntü bu Evet Yani. çok çirkin bir görüntü Ama yani sembol olacak gibi Bakıyorum hakikaten de nasıl böyle küçük prensin Bir tane çizimi var ya Evet. Yani sembol kolyesinden tut şeyine tabii, kadar tabii. Her, her şeyleri o konuyor. Bu da olacak düzeyde bir e, fotoğraf var. Elinde güzel e, güzel demeyelim de çok çirkin bir görüntü tabii ki. <gülüyor> Yakmış e, sigarasını. Efendime söyleyeyim. Böyle bir gör <gülüyor> görüntü eşliğinde veriliyor. Tek tek tek. Tek, tek tekçiyim. Zaten paket taşımıyorum demiş ya. Ben paket taşımıyorum. Ya böyle mesela dışarı çıktığımda falan içiyorum demiş. Ya öyle değil. Ben kendimi kontrol ediyorum ki demiş. Çarsın Oğlu mu bunu? Tabii Çarsın Oğlu prenseri demiş. Bütün geyikleri 32 <gülüyor> saniye içinde yapma özelliğiyle. <gülüyor> zaten paket taşımıyorum. Daha böyle kim bazen bir iki tane Ben de özellikle arkadaşlarla Mesela şimdi olmam. içiyorum demiş. Yani iki gün, üç gün hiç, hiç içmiyorum demiş ya. Dört tane içiyorum bazen. Dö bazen dört mi? tane. Mesela o gün çıktık dışarı arkadaşlarla demiş. Üç i̇şte dört tane falan içtim ama mesela ertesi hiç içmedim demiş. Ve yanındaki arkadaşı da ödülü o almış. Yani prens bütün giyikleri kısa sürede gerçekleştirdiğinde ödülü beklerken yanındaki arkadaşı şey diyerek sadece ben senin gibi içebiliyorsam hiç bırakma. <gülüyor> <gülüyor> Bu lafla bütün ödülü almış. Evet maalesef e, dünya ödüller, ödüller, ödüller paylaşıldı. Ödüller, ödüller paylaşıldıkça ödüller. güzel. Modern sabahlar Modern sabahlar Radyo Tümrüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hoş sohbetleri esprilerle süslüyoruz. İşimiz bu. İyi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, hadi bakalım 2012'nin ilk müjdesini vereyim. Patlat. <gülüyor> Birisi evleniyor. Kim evleniyor? ki yerli mi yabancı mı yabancı yabancı ee, Justin Bruni. Bieber ha yok çok hızlı girdiniz beyler biraz sakin hop bak böyle Ege oradan pop bir, bir kopya genç nesil bir e, yaşlı nesil vallahi Britney bu orta nesil ya eski kocası Emin eski kocası Britney Spears'ın. Britney Spears'ın eski kocası değil bu nasıl müjde ya zaten? <Gülüyor> böyle böyle bir müjde mi olur ya dizeler Britney Spears'ın eski kocası orada, orada fotoğrafını gördüğüm Bade Bilici adam mı Bade ee, Bilici dediğin de yani gayet de tanıdığımız bir adam Bade Bilici de değil ayrıca yabancı diyorsun Ice yani. söyleyen var ya yine bir şarkıcı iyi gidiyorsunuz. Şarkıcı. Şarkıcı. Eee. İngilizce şarkılar mı söylüyor? E, İngilizce ve Latin. Latin, Latin şarkıları söylüyor. Tamam. Şey ya ee, şey Ömür Göksel. Ömür Göksel. <gülüyor> Yabancı dedi abi. O da kalife diksiyon. Hı, Kristal diksiyon. öyle dese Hı, diş, diş derdi şey derdi. E. 200 dilde şarkı söylüyor Ömür Göksel. Sen tamam. neden bahsediyorsun Aslanım? Şeyi söyleyen adam mı? Not not not responsible. Not not not responsible söyleyen şevket adam. Şeket Uğurlu. Er. Şeket Uğurlu er aydim. Ah o, o, o da değil. O da, o da değil. O da değil. Kim olabilir? Yabancı, Yabancı. dediğine göre ha şey mi ya ee, şeyin oğlu ama o evli evet. miydi? <gülüyor> Iglesias. Ya biraz, Iglesias. Iglesias ya biraz geniş düşünün ya biraz geniş düşünün. Çok bir dar düşünüyorsunuz. Satır aklıma Mark Antony geliyor. Hayır Olmadım. sevgili sevgili sevgili sevgili. Sezen Aksu mu? Sevgili Ricky. <Gülüyor> sevgili <Gülüyor> deki Martin. Buna. Carlos Gonzalez ile evleniyor. Hadi bakalım hayırlı olsun. Hayırlı ya. olsun. Geçen kasım ayında <gülüyor> yasal oldu İspanya'da biliyorsunuz her evet. şeyler. Ondan evet. ondan sonra mı açıkladı? Evet. Ricky Martin, Martin de dedi ki. Ee, biz dedi ocak Daha gibi fazla dedi kasmiydi. Evet dedi yani bu nereye kadar dedi O da dedi ocak gibi dedi Biz dedi artık dedi e, Yavaş yavaş, yavaş, dedi. yavaş dedi patlatıyoruz dedi Hadi bakalım Mutluluklar dedik diliyoruz, Mutluluklar, hadi. Diliyoruz. Mutluluklar diliyoruz evet, mutluluk Ricky Martin'e Ricky Martin başladı mı Glide'e Bilmiyorum son şeyleri izlemedim ben ama Başladı mı başlamadı mı bilmiyorum Başlayacak herhalde bakalım önümüzdeki günlere bak <gülüyor> bakacağız demiş İyi bakalım. Hadi hayırlı olsun. Hemen demek ki Mutluluklar diliyoruz. 2012 Ricky Martin'e güzel geldi. Güzel Genç geldi, geldi. Güzel. artık. kaç yaşındaydı? Maşallah var o bizle eşit ya. Emin misin? Bir bakayım. Bir dakika bakayım. Riki Martin mu? parantez Ricky içinde bir şey mu? parantez içi arıyorum. Riki Martin parantez içi. Riki Martin parantez içi, parantez içi maalesef Riki Martin parantez içi yok maalesef. Yani Kır, var. da falan ya yani. Kırık yoktur ya var Kırık mı? Yoktur, vardır, Kırık yoktur, vardır, yoktur, yoktur diyorlar yani. sürekli evet. Ne diyorsunuz? Evet. <gülüyor> Özellikle kış gelince e, Türkiye'de insanlar odun yakarız. İnsanlar sobaları çıkarır. Tükür. Ne yapıyor? Tarhana e, yani Olumsuz, nispeten olumsuz bir şey. Kimilerine göre, renk uzmanlarına göre olumsuz bir şey bu. He. Burada bir sürü, bir sürü Kalın. renk uzmanından açıklama var. Türkiye'nin bütün renk uzmanlarının isimlerini konuşacağız daha sonra. Siyah mı? Ee, evet, kara. <gülüyor> Karalar bağlıyormuş ee, Türkiye, caddeler ve sokaktan baştan aşağı siyah gider adamlarla e, dolup taşıyor demişler. Ne giyecektik ya diye soranlara ne demişler? Hep uzaktan ya fotoğraflar. Hiç kimse de yani böyle bir niye bunu giydiğiniz ne giyecektik ya diye sorma gibi bir şey yok. Böyle birkaç tane fotoğraf çekilmiş, bir bakılmış. Ondan sonra şöyle bir genelde koyu renk. İnsanın karamsar ruh hali de yansıyor kışla beraber. Hep bunların sorumlusu ne hormonu demişler? Ne hormonu olabilir? Ne hormonu olabilir? Ne hormonu olabilir? Arap hormonu mu? <gülüyor> Arap hormon dedi. Hayır değil. Ne hormonu olabilir? Ne hormon? Ne, ne? Mela ne olabilir? Melani, mela, mela, mela, mela, melato. Melatonin. Melatofir. Melatonin, melatonin, melatofir. melatonin Melatonin demiş. Koyu giymek efendim kolaylık demiş. Leke göstermez. Mesela bir modacı Ezra Hanım. Ee, Ezra Hanım'dır değil mi? Tabii. Ben yararlı. Ezra Hanım koyu giymek kolaylık demiş. Bugün ne giysem? Ya zaten Cumartesi Pazar bütün hafta sonu böyle girdim ben ya bu melodiyle girdim kafamda ve Bir şey soracağım kaç tane giyinmeli programımız var televizyonlarda? Giyimeli, e, giyinmeli mi? Giyinmeli bir çıkarmalı bir programı. Giysen, Giyinik mi? Yani bugün de giysen var başka benzer program var yok, mı? Yok maalesef başka bir tane. Başka ya. Bugün de Senin bir düşünün. tane e, sihirbaza benzeyen iki adam var bir programda. Açıkla biraz daha da eğlenir. sihirbaz Jüris. gibi böyle. Renkli, renkli. bugüne kadar bir sihir yaptılar mı programda yoksa tip olarak Tabi bir sihir afetlerle Kıyafetlerle var. böyle top sakallı böyle saçları oksijenle ağırtılmış. Ha şeyi Neden yani. saçları oksijenle ağırtılmış? genç. Onu bilmiyorum o adını bilmiyorum. Bir tane de yanlarında şey var. Ben terziye maim diyen var ya neydi o? O ayrıldı. Bu ayrıldı Adın'da mı? Tabii Barbaros... Şansal. E, evet. Bir Barbaros de kadın var. Sarışın Kadın. O kadın da şey söyleyeceğim onu bir dakika. Hadi ee, bakalım hadi. E, Türkiye'de ünlü olmuş yabancılar. <gülüyor> <şeyi>. <gülüyor> hadi söyle Oktay söyleyebilir misin? Ee, bir İvana... dakika. Mercan'da da değil. İmana Sert. şey değil. İmana Sert evet var. <gülüyor> <bayri>, bravo. <gülüyor> Şimdi bu programın e, şeyi esas üçlüsü bu mu? Burkan Erez adını bilmediğim sakallı genç ve İmana Sert. Evet. Bir de bir tane böyle... Başarısız yaşmacıları yen bir kadın gibi birisi var. Başarısız yaşmacıları yen kadın. Yani, boy değil. Böyle hafif tombulca. Hafif tombulca dedim. Baya. Hafif tombul birkaç kişiyi yemiş. Ya o, o aynı programın ilk aynı zamanlarında, zamanlarında vardı. Onu attılar mı? Ya ha anladım. şey, şey nur, nur, e nur Yerli Taş <gülüyor> yani. biz de var ya bütün camiaya hakimmişiz haberimiz yok. Tamam. O gitti mi? O şimdi? gitti o galiba, e, Ama o vardı o şeyde. Çünkü Bugün çok, ne giysem Onda vardı Fahim. E, gelmiştir tek. Ha işte onda vardı eskiden de. Herhalde birkaç yarışmacıyı yedikten sonra ha. şey yaptılar. Yok ama siz de yiyorsunuz diye. Yani yemek buradaki burada tabii ki mecazi anlamda kullandığımızda... Metafor olarak e, kullandık. Metafor yani ya. cebinden çıkar anlamında. Evet tabii ki. <gülüyor> cebinden kemiklerini çıkar. Aa, bunu da yemiştim. <gülüyor> bunu da yemiştim. Burada, da burada kemikler kanka. metafor anlamında kullanılıyor. <gülüyor> her, şey, her şey metafor. Hatta <gülüyor> bekeğin kendisi bir metafor. Ee, yani bir tane o, bir moda kaybol, var ya. Kavramı. Her kanalda her programın aynısından 3 tane var. Ya bir tane de şey vardı o bitti. ...bir para veriyorlardı... ...yoksa bu o muydu ya... ...bu günde giysem o muydu... Evet, evet, ...belli bir para, para veriyorlar... ...ondan Giddi, sonra alışıyorsun... ...hadi gidin kılık kıyafet alın... O mu? ...bu o. o... ...o zaman o. değişti bu... ...defile falan yoktu ki bununla... ...final mi o yaptılar... ...bitti o final bitti işte... ...final sezonuyla... ...2011'e veda ettiler... ...gelir o gelir yakın... ...MasterChef gel. başlamayacak mı ya... ...ben ya. çünkü Gordon Ramsay'i izlemekten... ...artık biraz da böyle... ...Türk sıcaklığını... ...görmek ha, istiyorum... ...sen oradaki şefi hatırlıyor musun... Yani evet, bir tanıtımlarda izledim yetti o bana o sıcaklığı hissetmem için. Niye canım ona da bağırdılar artistik yapmalı diye. O da toparlamıştı son zamanlarda. Bir artistik yapayım dedi televizyonlarda. Ha, şeyin onlarda. o İtalyan kadının oğlunu mu diyorsunuz? O annesini yapalım. bilemiyorum Fahir ya. Ya bir tane İtalyan kadın vardı ya annesi. Çok güzel program yapıyoruz ha. <gülüyor> Charles'ın oğlu İtalyan kadının oğlu. İşte bu esas yaşlılık bu. Ve Kimse... az önce de Britney Spears'ın eski kocası dendi. Yani kimse gerçek kimliğiyle değil birisinin oğlu olmaya başladığı zaman bahsederler. Genelde erkekleri kadınlar üzerinden tanımlamak bizim bir genel prensibimizdir. O Alendelon'un oğlu vardı Antendelon. Çok yakışıklı çocuktu onun bir o? filmi var mı? <gülüyor> Oturalım da bu hafta sonu onu seyredelim diyorum Çocuklar ne diyorsunuz siz ne diyorsunuz? Bu, bu Hilya Iglesias'ın oğlunun şarkısı var mı? Onu seyredememiz. <gülüyor> Süremiz 8 milyon sonra... dolarlık yılbaşı partisini kim vermiş olabilir? Kimin oğlu vermiş olabilir? Arap Şeyh'i mi? <gülüyor> Arap Şeyh'in oğlu dedi. Hayır değil. Evet. <gülüyor> Katar emiri mi? Hayır değil. Nerede? Evet, nerede vermiş? Ben e, Fransa'ya bağlı Karayipler'deki... ...Fransa'ya bağlı Karayipler'deki... Karayip, Karayip deyince, deyince Saint Barts Adası. O zaman... 283 bin metrekarelik malikanesi var biliyorsunuz orada. Johnny tamam. Depp mi? Ee, 400. Johnny Depp mi? Ee, 400. Oktay rakamlara boğuldu çıkamıyor evet. orada. Çırpınıyor, şu 400 anda çırpınıyor. konu karladı kim kim? Kim <gülüyor> ya bir tane isim var ya bir tane. Johnny isim. Depp mi? Hayır ya. Hugh Hefner mi? Hayır ya iş adamı gibi düşünün ama futbolla da ilgili deyince bir tane. Abra ee, işte bitti gitti ya. Bitti gitti. Onun bir fotoğrafı var partiden Abramovich. <gülüyor> Abramovic derken Ege'nin dosyaları Fut boş Eske çıktı. Roman Abramovich'a. Karat'ın <gülüyor> 45. Tamam, doğru. Çok zengin olan adam. Evet. Yetim. Abra hani Stella Yetim Abramovich'in oğlu muydu bu? Yetim büyüdü ya bu kimsenin oğlu değil. Ni diyorsunuz ya? Ne biçim konuşma ben ben konuşmalar üzerinden <gülüyor> <çorundan> çıktı <gülüyor> maalesef. Yetim büyüdü o. <gülüyor> <gülüyor> tamam Egecim o da yetim. Şampanyaların doğrudu. markaları veriliyor. Ee, su gibi akan içkilerin e, tipleri veriliyor. Ee, su gibi akçı nasıl onu, onu anlamıyorum ben ya Reta Yani laf laf laf diye döküyorlar mı Reta... Bizim mesela normal yemeğimizde bile su aklıyor yani öyle şişede duruyor Evet yani Yani bir suya abanan da yok <gülüyor> <gülüyor> Bu su ucuz zaten bunu bol bol dökelim içelim diye bir şey yok yani George Lucas falan gelmiş partiye Gelir, gelir. Ee, Marta Stewart O da komple Marta Stewart o da gelir Ondan sonra e, Ve Red Hot da konser vermiş <gülüyor> İyi çok İyi, güzel. Ne kadar güzel. televizyon izlenmemiz sıkıcı parti. <gülüyor> Şuna bak 400 kişi toplanıyor. Ne güzel dev ekrana kur televizyonu. Bak millede dayay kuru yemişim. Al çekirdeğini. Soy mandalinaları. Hiç. Hiç ya bir şenlik yok bir şey yok ben ne anladım öyle pardon. Uykusu parkını. gelenler için Eklips ve Luna adlı yatlarını açmış <gülüyor> Yanlış Yata, yata geçin demiş. Bundan sonra hani olur da uykusu gelen olursa ve Abramovich partisine katılmam yanlış yata gidilmesin diye <gülüyor> Doğru. ayrıca verdim isimlerini. Biz iki ikisi Eklips'te mi yatacağız adam mı? Demiş. Misafirlerden İki beri. kişi gelenler Eclipse. Eclipse'de Efendim. bildiğim kadarıyla aile yeri de varmış. Ne kadar güzel ya işte böyle zenginlikler. Keşke bizi de keşke bizi de bekleseydi. Keş ben çok zengin olsam gerçek zenginlik göstergesini şu anda buldum. Avromov için yapmadığını yapacağım. Öyle dev sanatçıları konsere çağırmakla olmuyor bu işler. Kendime orada şey mesela Yılbaşı Partisi Bugün ne giysem ekibini getirin bize bir özel program yapsın diye. Bugün ne giysem... Nasıl güzel fikir değil Vallahi mi? Valla çok güzel fikire geçim ya. Bu fikrinle seni baş başa bırakıp bu saati nihayetlendirelim <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> niye ne oldu kıskançlığınızı? Ben de var ya sizi şeyi çağıracağım. İhsan'ı çağıracağım. İhsan var oğlum. Bize özel bir partimizde kelime oyunu. Bunu çıkarmaya yalnız diyeceğim. Tamam Sen abi. ön sırada şey yapacağız. Ben niye çıkamıyorum? Herkes çıktı. Ben Kelimeler bitti diyecek. <gülüyor> Kelimeler bitti Fahir Bey. <gülüyor> Aynı kelimelerle de olmaz diye. Sen nasıl bir parti verirdin Fahir ya? Ben parti e. adamı. Adamın söylediği belli. Çok 8 milyon doların olsa partiye verecek. Nasıl bir parti verirdin? Çok güzel bir parti verirdim. İstersen o. düşünme ee, farkı evet. Çünkü 8 milyon doları da böyle 30 saniyede cevap var. <gülüyor> yani 30 saniyede harcatma yani. bana. Evet lütfen teşekkür ediyorum. Tamam o zaman düşünelim. Benim bir leblebi şeyim var. Bir leblebi Proje var, onu yapayım. olmaz leblebi. Sen böyle partide şey yapsana bir tane <gülüyor> kocaman leblebi gelsin falan içinden çık. Hoppa diye. Ben değil o, o, o leblebi, leblebi havuzu gibi bir şey düşünüyorum ben. Mesela çocuklar için var ya alışveriş merkezlerim. İçinden Uğurkan herkesiyle. Erez. Beyaz leblebinin içinden. Uğurkan Erez mi? <gülüyor> <gülüyor> beyaz leblebinin içinden çıkacak. Beyaz leblebinin içinden saçı başı gözü yüzü şey olur ya. Ben beyazım zaten. zaten beyaz. Pamuk gibi bir adam yani. Beyaz mı sarı mı ya Uğurkan Erez? Erez. Yani tam, ne tam sarı ne işte. tam beyaz Oktaycım. Bence Uğurkan Erezlere renklerine göre değil kişiliklerine göre. Bravo. İki, en azından 2012'de bunu gerçekleştirelim diyorum ben daha. Ne kadar güzel başladı bu şarkı ya. Ne kadar güzel başladı bu şarkı. Hakikaten güzel başlamış olursa olsun artık şarkının susma zamanı geldi. Geçen gün yine bu şarkıya bu hareketi yaptık ha. Yine aynısı mıydı ya? <gülüyor> Hakikaten adamlar yaşlandı diye tepelerine çıkıyoruz. Kusura bakmışsın Simon Lebo. Simon Lebo'dan sonra Ricky Martin'in de doğum tarihi geldi. Zeynep Hanım'a teşekkür ederim Twitter'dan bize ulaştı. Hiç sormayacağım tahminlerinizi şöyle bir bakıyorum da. Içinizi. 71 diyorum ben. 1971 doğru. Tam sonuç. Sen tamam. de Twitter varsa bizde de var Twitter. Aslanım. <gülüyor> Aslanım diye de konuşturdun ya. Rık demiştik zaten yani. Doğru evet. Doğru doğru doğru. Evet ya. İkinizin de bu yaklaşımından habersiz olarak ben de işte konuşuyorum boş boş. Evet buyurun. Evet e, yepyeni bir yıl. Yepyeni başlangıçlara gebe. E, o zaman bu e, artık. 2012'nin ilkleri devam ediyor mu? 2012'nin ilkleri zaten her olan ilk şey 2012'nin ilkleri haline geleceği için. Bakıyorlar mı insanlar yani? Yok canım. Ilk i̇nsanlar ilk dediğin olması. yayıncılar mı? Yok ya yani. bir bebek anladım ben seni dediğin. Bir bebekte var o. Yani ha, bebek, O oldu mu? Oldu. İkiz geldi hem de. Hadi ya. 2012'nin ilk bebesi ikiz yani mi? Yani ikizi bulundu. Vardır ondan önce Doğan. Double belki. double yaptı yani diyorsun. Yani öyle denmez mi bilmiyorum. Doğumlarda Doğru. öyle şeyler söylenmiyor mu? Yani Söylenir. Bu da 2012 2012'nin ilk adı. <gülüyor> mesela bak ilkatlar fahire. Ha ah, teşekkürler lütfen ya. İlkler özeldir. Ee, o yüzden o bir şey veriyorlar mı 2012'nin ilk mesela ikiz bebeği geldi çeyrek. daha doğrusu bebekleri geldi hem de ikiz çeyrek. İşte ev eğitim Takımı masrafları. O zaman ilk... tek olsa yarım olurdu daha çeyre düşmüşler. Niye o konuda şey çıkmıyor tartışma çıkmıyor? Asıl ilk bebek bizim bebeğimizdi falan diye niye bir bıyıklı bir adam konuşmuyor? Bakayım. Yani orada da bir kavga çıkması lazım. O esas şey. bıyıklı adamın konuşması değil de esas bebek benim diye bıyıklı bebek konuşsaydı yıllar sonra. İşte Sakal o habercilik oydu. O haber oydu yani. Sakallı bebekten sonra bıyıklı bebek gelse ben esas ondan korkamıştım. Üstelik böyle bıyıklarını yiyerek konuşsaydı adam. Adam dediğim bebek yani. Eme <gülüyor> emme. Eme emme. Bıyıklarını emme emme konuşan. Bebek yakalandı. Aptamil evet. kalmış. <gülüyor> yukarıda aptamil var. Nerede? Sağda. Orada değil daha yukarıda Bey kutu bebek taklidiyle eğlenceli 2012'nin unutulmazlarını kendine yazdırıyor. <gülüyor> Hatta yazdırmasın da ben kendim yazayım. Nerede efendim işte bakayım. Unutulmaz bebek taklidi. Evet buyurun Fahri Bey siz Neyin beklemeyin. Hayır yani ne bu? aldı gidiyor. Ya, evet ya Unutulmaz hakikaten. Atları biz yedik. Taklidi. Adam oradan aldı başını yürüyüp gidiyor yani bizim <gülüyor> 2000, açlığımız 2012 yolda. 2012'nin partileri diye bir köşe yapalım mı Unutulmaz yoksa partileri. Bir partileri diye yoksa ne yapalım? Köşe olarak bir şey bir köşe yapalım yani. Yoksa evet, mesela biz, anılar köşesini mi yapalım? Yoksa 2012'de bir köşe yapılması şart. Yoksa mesela yeni çıkan albüm 2012'nin ilk albümleri tipi bir şey mi yapalım? İlkler. Evet sevgili dinleyiciler, ilklerde illiklerimize kadar heyecanlanıyoruz bir kez daha 2012'nin ilkleriyle. 2012'nin ilk eee <gülüyor> <gülüyor> kumaşta <Kıvanç> tuttu <Tatlıtuğ> haberi. <gülüyor> hani, ne kumaşta tuttu haberi ne? Gördüğümü söylemişti orada. Sana nerede gördün? gördün? Bir kutup ayısı. Yok ben size daha net bir e, ilk vereyim. Bir kutup ayısı kaç kilo et yiyebilir? Nerede? Zürafa'nın dili her soruya cevap vereceksiniz diye bir Nerede yok. ama? Programda. Nerede? <gülüyor> Bazıları soru olarak da geldi. Zürafa mı? Doğada mı? Ben birkaç soru daha soracağım size. Zürafa'nın dili ne renktir? Mor. Bundan önce de söylediğim gibi her, her soru cevap, cevap vermek zorunda değilsiniz. Niye o zaman bir yeni köşemizin adı serbest sorular mı? <gülüyor> <gülüyor> serbest sorular, <gülüyor> sorular köşemizde ışığı açık bıraksak mı? <gülüyor> her sor ya, esas <gülüyor> soru <gülüyor> henüz sorulmamış de... olandır. Hayır, cevaplanmamış, cevaplanmamış olandır. olandır. Radyomuzun saatine pil alsak mı? Mesela, evet ya o, onu on de bir anlamı da yok yani nasıl bir anlam taşıyor onu da bir şey yapmış değilim. Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı bir dergide e, ne dergisi olabilir bu Animal Planet <gülüyor> dergisinde. Muhakkak her hafta aylık mı çıkıyor bu? Ee, bakayım. Bakayım. Evet aylık çıkıyor. E, aylık çıkıyor her ay muhakkak evime bir kere Animal Planet bayilerinizden ısrarla isteyiniz. Türkiye'de? Ee, nasıl çıktı? Bu dergi. çıktı. Hayır. Ee, dur bir dakika nasıl çıktı? İlk kez çıktı. İlk <gülüyor> kez çıktı. <gülüyor> Bravo Fahir. Bravo. 2012'nin ilklerinden e, öğretici ya ve ilerleyicili. ilk, ilk, ilk dergimiz dergi. hayırlı olsun. Bu ayki sayımız Penguin. PENGEN'ler PENGEN. Böyle mi şey yapacaklar ya? Evet. Bunları biliyorum. Evet. Bu haftada zürafanın dilinin ne renk olduğunu renk uzmanlarıyla konuşacağız. Efendim neler söyleyeceksiniz? Mor diyorlar, gri diyorlar. Yani bazen şey yiyor böyle renkli sakız çiğnetiyorlar. Böyle pembe, dili boyanıyor. Dili boyanıyor. Pembe pembe bir şey oluyor. Böyle çirkin şeylerle karşılaşabiliyoruz. Mesela bu ayki şeyde hani fikir versin diye söylüyorum. Deniz bağları maymunlar, kuzey kutbu kutup ayıları. Ay maymunlar çok tatlı. Hemen alayım. Ondan sonra kedi. 18 farklı kedi ırkının yer aldığı kartlar varmış. Aa, o kartlar. Kartlar. Ben çünkü hem dergi alıyorum kartları da ayrıyetten biriktiriyorum. <gülüyor> ayrıyetten mi Par diyorsun? Pardon kartları ayrıyetten alabiliyor muyuz? Hayır efendim alamıyoruz. Dergide abi. beraber alabiliyorsunuz. Yani yalnız lütfen poşeti yırtmazsanız. Poşeti yırtıp kartın içi içinden kartı alanlar var. Kedilerin kökenleri, fiziksel özellikleri ve karakterlerinin yer aldığı kartlar bunlar. Ee, şu elimde şey <gülüyor> mi oynayacağız onlarla? Tabii onu yani. Mesela soracaksın doğum yılı. Uçsallık 5. Uçsallık 4. Zıplama 4 <gülüyor> metre. 4 <gülüyor> metre. Ver, ver ver ver. Bayrak açtım. Sonuç üç karıldı bayrak açtım. <gülüyor> Bacak dört ver. Köteksi sakın. Evet. Daha bu köşeler uzayıp gideceğe benzer sevgili dinleyiciler. Ne yapsak ki? İlklerden ya. bir tane ben verdim. Faris sıra sende. İyi kötü bir ilk. Ha, hafif reklam koktu ama. Fertli <gülüyor> müzik ne yapalım? Sende de bir şey var bakalım. Ben de yılın ilk reklamlarının müjdesini mi... Verdim? Biraz erken verdin müjdeyi. Hayır, <gülüyor> müjde müjde vermeye miydim? Yok ya aslında çok güzel bir şey var. Aslında bu... E, Bununla ilk olarak vereceğiz. Haberleşme alanında bir ilk, bir güzellik... Sansüre karşı Aha. bir ilk gerçekleşti. Sansüre karşı mı? Sansüre karşı ilk... Sansür ya koruma, paketi, koruma var. paketi var ama yani sansür diye hani internette çeşitli yerlerde Hı. bizle alakalı bir şey değil ee, Almanya'da hackerlar bir araya geldiler harçlıklarını biriktirdiler dediler ki ulan biz ne yapalım ne yapalım ne yapalım harçlıklarımızla ne yapabiliriz uydu alabiliriz diyerek uydu yollayacağız demişler. Bravo seninle. hackerlara. Evet yani uzaya hacker, uydu. Hacker kendi kendi, evet, kendi uydunun kendi yolla. Evet kendi uyduğunu kendi yolla kampanyasıyla beraber uzaya uydu yollayacağız. Hacker ee, dediğin hacker da demeyelim bunlara ya. Bu, ne diyelim? Girişimci değil, bu. Girişimci. Evet, girişimci, girişimci tabii hacker yani. deyince böyle olumsuz bir şey canlanıyor. Bilmiyorum kendilerine ne diyorlar onlar da. Anonymous mu bahsettiğin Fahir? Yani Anonymous'u da işin içine dahil diyorlar. Anonymous'u da bir çıkma yapmış yani. 3'e Üç 5'e bakmamış. Güzel Ağabey. tatlı bir çıkma yapmış. Evet, Keşke bizim de haberimiz olsaydı. Bir Yalnız bir biraz zayıf kaldırdı. gönderilecek uydular. Normalde biz roket tipi şeylerle yolluyoruz ya. Hı. Bunlar balonla yollayacaklar. Tabi imkanlar daha Yavaş ayırında. yavaş olacak. Yavaş yavaş Hemen hop diye tepeye çıkacak. Zart diye çıkmasına gerek yok demişler. Hı. Yavaş yavaş demişler. Yani. Benim anlamadığım şimdi bu internet atmosferin belli bir seviyesinde bir... Doğal kaynak değil ya. Hı hı. Yani uyduyu gönderince hemen orada dalından mı yakalıyorsun? Ne ya oluyor? işte orada uydudan aşağı serpme yöntemiyle interneti serpme. İşte. Mesela nasıl nasıl serpme kahvaltı var? Ben tekrar sorumu sorayım. Ben benim bildiğinde... Deli bir yukarıya çıkınca oradan toplayıp serptiriyor. Nereden? Neyi topluyor yani? Ya benim... aşağıdan yolluyorlar buna. Tamam buna aşağıdan yolluyorlar. Aşağıdan uyduya anladım. yolluyorlar. Uydu da serpme yapıyor. Mesela böyle... Fire... Yani kesmek istemiyorum seni çok heyecanla dinlemek istiyorum ama serme yöntemi değil benim bildiğim damlama yöntemidir. <gülüyor> Bu gönderilen <gülüyor> özellikle balonla <gülüyor> gönderiliyorsa yani öyle serpme değil böyle foş foş değil. Böyle hafif hafif. Hafif. hafif. Su, Sulamadan yukarıdan, yukarıdan damla böyle. sulama gibi, ihtiyacı ona ihtiyacı ihtiyacı, ihtiyacı olalım, kadar. Tamam. Böyle lak lak lak lak lak almıyorsun tabii. E o zaman biz atalım uydumuzu. modern balarda uyduruz. Ulan önce bir internet sistemi yap ondan sonra atarlar adama. Ya köy uydu yatan site kolay. <gülüyor> site kolay sevgilinizler site kolay. Sitenin hiçbir sorunu yok. Merak etme. Site hazır gibi bir şey. <gülüyor> Son 10 yılda tüm hazırlıklar yapılıyor. Bu anı bekledik. 2012 bizim yılımız olsun. Şu uyduyu bir göndersinler. sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyo Tübrüsü Modern Sabahlar devam ediyor, ediyor, ediyor, ediyor sevgili dinleyiciler. Tam bitti dedikleri anda yeniden devam ediyor, ediyor, ediyor. Cornwall deyince aklınıza ne geliyor? Cornwall, Corn... Roger. <gülüyor> bir şey getiriyorum, Cornwall'ın nesi vardı? Cornwall'ın... Leblebisi. Cornwall'ın şeyi meşhurdur ya. Değiliyor, kişi kişi. Cornwall'ın bir şeyi meşhurdur değil mi? Cornwall'ın nesi meşhur? Mısır Aa, Gevra. Mısır Mısır yok değil. Kişi kişi. Cornwall nokta noktası Camilla. Ee, Dübeşi. Cornwall'dan Cornwall'dan Doğru söyledi. Ee, bu arkadaşımız bildi. <gülüyor> Dübeşi e, olacaktı. Bundan sonra kafesi. Kafe veya açıyormuş? Ee, yok. E, onun kafesi değil ama onun da zamanında gittiği bir kafe. E, Cornwall'da bir çift e, kafelerine uğrayarak yemek yiyenleri e, ünlülerin... ...bıraktıkları yemekleri sergilemeye başlamış. Tabağında bıraktık. Evet tabağında bıraktık. Arkadan küçük... koşanlar mı adı Böyle küçük bir şey yapmışlar. İsim verdiklerini zannetmiyorum. zannetmiş. Arkadan <gülüyor> koşar çünkü biliyorsun Oktay öldükten sonra. sonra. Onları öbür tarafta var ya. O. Aslında biz de mesela yapabiliriz bizim mekanı. Güzel bir şey olsa... ...illüstrasyon konusunda uzman birisi. Mesela birisi geldi. Pilav yedi bıraktı. Onun düzüyle pirinçleri topla veya tuz ha. döktü. Boşu boşunda tuz döktü. Tuz restoranlı. da olur o. Yani. Ay, gözüyle Şimdi, yerden tuz toplayan bir ünlü. Şimdi tabii sevgili mişler. mesela. Geldim mekana lak lak lak lak lak lak lak. Masanın yarısı tuz. Ya ne oldu? O tuzlar nasıl toplanıyor? Gözle toplanır. Gözle toplanır. Yani bizim mekanın kuralıdır. E, uğramadan geçmeyin diyoruz. O pirinç taneleri ne yapar? Tek tek arkandan adamı o arada e, mekanımızda o herhalde yani ne olursa olsun olacak iki şeyi de açık etmiş olduk. Bir tanesi tuz, diğeri de pilav. <gülüyor> ama beyaz pilav. <gülüyor> <gülüyor> beyaz pilav. Ama tabii ki mehane pilavı veya da çeşitleri <gülüyor> olabilir. Olabilir. Beyaz pilav daha rahat koşar benim bildiğim. <gülüyor> şey ne? olsa mesela, Yok ya ne bulgurlar var abi. <gülüyor> Ay bulgur pilavı böyle yamış yamış bir şey ya. İşte koşun, ne olmaz. Ama böyle, canım şey de tane tane döktüren de var yani şimdi o zaman pirinçte de aynı sorun var. Böyle. Tane tane döküren... pirinç <gülüyor> diye şeyler var mesela. Onlar hiç koşmuyor. Rahat rahat ye onları. <gülüyor> Kırık pirinç. <gülüyor> Bu mekanlarda hani şey oluyor ya... Evet, ünlülerle fotoğraf çektiriyor adamlar. duvara asıyorlar sonra. Onu hazır mı alıyorlar gerçekten o ünlüler geliyor mu? Tabii ki geliyor. Ya gelir Tabii ya ki gelir. Geliyor. Gelir. Bak ben mesela tesadüf. Yani işte... Gittik, kaymaya gittik. Mahsun kırmızı gül evet. Hop onunla bir fotoğraf. Ne ya evet. Tak. Hiç anlatmıyorsun Fahir Peki ya. ünlülerle çekilen fotoğrafları mekana koyuyorsun ya gene. Evet. Onların mekanda çekilmesi şart mı? <gülüyor> ben Benim de şart değil ya yani. Mesela biz vaziyetler zamanında ben de hala duruyor. Bülent Sert taşla çekilmiş fotoğrafımız var. Abi Onu can, koyamaz mıyız? Koyarım. Yani ben... Neco ile çekilmiş fotoğraf var Neco. Hatta Neco ile beraber kızının da fotoğrafı var. Heh. Onu Çifte koyamazmış. Çiftli mutluluk yani. Yani şöyle söyleyeyim, e, mekanda çekilmesi şart hoş değil. Hatta e, fotoğraf çekilmesi de şart değil. Yani onu bile eğer mesela senin aklında Ünlülerin, bir varsa... posterleri. Ha, evet. Hayır canım, yine yan yana olacağın bir şekilde vaziyetlenir o. Yani... Photoshop'la mı? Tabii yani. Ama Photoshop o, zaman, o da, bir şey. Photoshop değil de her şeyin İnsanlığı doğalı güzel Oktay. Gibi. Bence e, bizim mekanın özelliği doğal olması... Hayır canım, onun Photoshop olduğunu belli ettikten sonra... Hiç de kandırmak gibi bir şey olmaz yani. Onu yap öyle artık altına mı yazarsın? Bu Photoshop O zaman ben şeyle istiyorum. Yani devlet yapıyorum. büyükleriyle falan istiyorum. Yani mesela Obama'yla Mobama'yla çekilmiş fotoğraflar istiyorum. Obama'ya böyle bir ağzını açmış böyle lak bir şey verirken mesela falan. Öyle şeyler. O, ona eğer kabul etse, tamam yani. Obama'yı ağzından beslerken <gülüyor> Görünür bir yerde mi olacak Fahir anlattın? <gülüyor> Nasıl görünür yani? Yani böyle mesela arka tarafı mutfağın bir mi olacak yoksa? gider girmez. Garip bir abi. şey anlattın çünkü. Onu ben ben kapıda düşünüyorum ve altına da bir yazı bu fotoğrafın olduğu yere girmeyin. <gülüyor> <gülüyor> ya yok işte öyle milleti beslerken ben. Onlar mesela böyle sarılıp çekiniyorlar ya, Hı -hı. ya sarılıp çekinmenin ne anlamı var? Her yerde Hakan. sarılıp çekinirsin ama ona İliş, bir şey yedirirken. Yanına ya. iliştiğin belli. Ha, yani onun bir şeyi olması lazım. Nasıl mesela böyle Ayşe Arman vesaire böyle şey yaparken, röportaj yaparken bir konsept üstüne bir şeyler yapıyorlar ya. Hı -hı. Kılık kıyafetler değişiyor, bir şeyler oluyor. Evet ne kadar güzel. Ya yani böyle bir, bir, şey, bir konsepti var ve bir kurgu var, bir şeyler Hı -hı. yapılıyor. Aynı kurguyu bizde gelenlerle yapalım istiyorum. Ben de o zaman siyasi şöyle bir şey yapmak istiyorum ama yabancı siyasi Ya iki tip iki fotoğraf var benim aklıma Bir tanesi gözünü bağlama diye hmm. bir şey. Öyle bir şey geldi benim aklıma. Nasıl? Tamam olabilir. Ya böyle arkası Kelepçeli, arkası bir şeyler mi? Aynen oturuyor. Bağlarkenki fotoğraf. Evet, gözünü bağlarkenki fotoğraf. Ama kim olduğunu karar veremedim. Mesela IMF eski başkanı Dominik şu anda onu yapmak istemiyorum ben. mesela onu şöyle yapabilirsin nokta o mesela Neyse yandaki müşteriyle ya. böyle hayır. kıza böyle bakıyor falan ya. sen de böyle yapıyorsun eline sallar hmm. eline öyle... eline vuruyorsun böyle çat çat hayır. çat çat, hiç, çat hiç, diye Hiç öyle hiç öyle bir şey yani şu anda en üst kara onu ama böyle bir tam bağlarken <gülüyor> yani oyundan hemen önce gibi sanki mesela bir, bir de böyle bir şey pozu var benim aklımda ikimizin de önünde koca koca defterler. Hı hı. Ve o defterleri imzalarken. Ya anı defteri yapalım muhakkak. Bak onu da söyleyelim. Yani anı defteri. Ben bir iki yere daha gittim böyle. Bir kuru fasulyeciye gittim. Orada da, da anı böyle anı defteri gibi de böyle duvarlar o anı yazılarıyla dolu. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Yani e, bazı gittiğim yerde mesela bir duvar oluyor baştan aşağı ünlülerle çekilmiş fotoğraflar. Evet. evet. Hepsi ünlüler değil elbette ama gördüğün zaman tanıyorsun. Tabi. Bu fotoğraflar belli bir sayıya ulaştıktan sonra bu duvara asılıyor. Tabii. Yani biz çünkü orada duvarda ne bileyim işte kimi görebiliriz arkada. Bir tane fotoğraf aslan mesela sen. Bir tane bir daha da başka ünlünün adım atmadığı bir yer mesela. Mesela Hayatta Hazım Çörmükçü ile bir, bir fotoğrafı da <gülüyor> olsa senin. Garip <gülüyor> durur mu diyorsun duvarda? Evet. Onu soruyorsun. Tek bir fotoğrafla. Ama her şeyi tek bir fotoğrafla başlamaz mı? Yani onun sayısı ne onu da bilmiyorum. Başlıyor Abi o mu acaba? Açıl, açılış tarihi zaten birçok dükkanın o fotoğrafların birikmesiyle e, o belirleniyor. Yani, yani şöyle, belli bir sayıya ulaşması lazım. Şimdi Şimdi ilk başta şöyle yaparız bak. Sana söyleyeyim mi? İlk bir tane fotoğraf çek. Bunu en i̇lk büyük kim, boy bastırırız. İlk ünlü kim gelebilir yani mesela düşünüyorum ben Ankara'dan dükkana mı? <gülüyor> Yoksa daha önce fotoğraf çekilmiş mi? Dükkana, dükkanda da çekilecek. Dükkana, e, kim gelebilir? Kim Halil gelebilir? Sezai. bilmiyorum. bilmiyorum. Halil Sezai'nin ben kim olduğunu bilmiyorum. bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. bilmiyorsun? Nasıl bilmiyorsun? Aaaa incir reçeli, Aa, aa Ege'yi Olay Hac da oldu. Şarkıcı ya. Nasıl? Şarkıcı. Dizilerden de demiyoruz bak. Kim nereden tanıyor? Ben yılbaşı Diz... gecesi Okan Bayılgen'in programında da tipini de gördüm yani. Şarkısını duyamadığım için o sırada iyice şey oldu. O merak o çok, Zaten olur, genç kızıysan şey senin ne işin var o onun şarkılarıyla diye adama sorarlar. Olur mu canım? Ne yani hastası var? Çok hastası var. Çok Fahir. hastası var da genelde genç kızlar. Yani kadına hitap eden şarkılar genelde. Öyle, Öyle bir mi? şey var. Yani benim olur. gördüğüm benim gözlerim genelde kadınlar hastası diye tahmin ediyorum. Mesela arka sokaklarda oynayan eski Light Selamı var ya. Evet. O geldi Ankara'da. Bizim tamam. restoranda ilk yemeği yiyen ünlümüz o oldu. Biz de hemen gittik. Üç kişi fotoğraf Can, çıkarttık adamla. Canım zaten ilk gelen ünlü belli bizde ya. Kim? Biz sabit o. Kim ya? Erdal yok mu? Gelir mi Erdal abi? Ya, tabii canım. Erdal Beşikçoğlu mu? Tabii Erdal Beşikçoğlu. at Hatta şöyle bir lafı da var. Ben oradan çıkmam ki. Hadi canım. Ya. Onun için şöyle yaparız. Bak ilk fotoğrafı çektirdik ya. O zaman bu, acaba Erdal Beşikçioğlu'yla mı değişik ünlülerin fotoğraflarını atsak? Çok mantıklı. Yani madem oradan <gülüyor> çıkmayacaksak. Hani çünkü şimdi biz bir fotoğrafa bu kim? Bu kim la diyecekler yani bizi tanımayan adam. E. Doğru. Ün, mesela Hazım Körmükçü'yü tanıyacak da. Mesela bunu bu, Hazım Körmükçü'ne çıkarttığında yani. çıkartamadım da diyecek. Biz zaman... çünkü televizyon programında da aynı hatayı yaptık. Erdal Beşikçioğlu ile mesela Hazım Körmükçü'ne ha. O zaman mesela Hazım Körmükçü işletmeci durumuna düşer mi? Bakayım. Düşer evet. Şimdi çünkü Erdal Beşikçioğlu daha çok tanınmıyor Ha şey derler o zaman da. Yani onlar sırf fotoğraf. Menüyü de koyabiliriz aslında? Menüyü yerine biz bir fotoğraf albümü versek her yerine. <gülüyor> Buyurun efendim. Ha Hadi. anlatır şekilde. Mesela teşekkür Yemekleri ya? anlatıyor Erdal Biçioğlu. <gülüyor> <gülüyor> anlatma. Anlatma fotoğrafı şey. Pilav yerken mesela pilav. ağız yoluyla yiyin. Gibi. Pilav veya tuz tuz dökerken. Bunu burada daha çok genişletmek istemiyorum evet. daha konuşmadan. <gülüyor> üzerinde. O yüzden ben aynı. Saçma gibi geliyor ama tuzu mesela dökerken <gülüyor> tuzda isteyen Birileri mesela yani. tuzu burnuna çekmeye çalışıyor. Hayır diyoruz orada. Veya birisi yere tuz dökerken. Ya hep mi? yasaklar. Hep yasaklar düşünüyorlar. Serbest olacak ya. Bunu biz ama broşik gibi yaptınız. Olmaz ki tuzu ya. Tuzu gözüyle toplasın. isteyen şey yapsın. Benim ya. fikrim şeydi. İlk başta ilk fotoğraf bir metreye iki metrelik bir fotoğraf olarak bir duvarda tek o. İkinci fotoğraf. O zaman ikinci Hangisi, fotoğraf. iki? Ne? İlk hangi? fotoğrafı bire iki asacağız. Yaptıracağız hemen Fadişi ertesi Bir uzun yani alt mı yoksa dikey mi yatay mı fotoğraf? Bire iki. Bizim üç tane şeyimiz var ya duvarımız var Sütüm. ya. İlk evet tamam. Girişten barak alın. Tamam. Adam. Üçüne bir tane Fahir ile Erdal. Tamam. Ben ve Erdal abimiz. En son senlerden Erdal abi. Nasıl? Üç tane bence. Üç tane fotoğraf. Üç taneyle başlayalım. O zaman işte ünlülerle. Düğüncülerle bizim Ünlü, fotoğraflarımız oluyor. De, teker teker. Üç, Öyle üç, bir gibi. kaidesi yok ki. Ay, Erdal abi o zaman onun işletmecisi gibi görünmez mi ya? Bilmem görünür mü. Görünebilir <gülüyor> evet. Ay, şimdi, hayır canım o da yabancısı değil zaten sektörün de. Şimdi bir duvara. Ya da isterseniz <gülüyor> şey yapalım, Yani dördümüz bir fotoğraf çektirelim. <gülüyor> evet. Onu koyalım. <gülüyor> Ya ilk onu koyarız, bak ilk bir onu tane. koyarız. Çektiğimce fotoğraflar küçülürdü var. Mesela bir sonraki fotoğrafla bire birlik iki tane, bir tane bak, koyarız. Şimdi şöyle bir temel hata yapıyoruz yani. Şimdi mesela o kebapçıya gittiğin zaman, evet. mesela ünlüyü evet. az çok tanıyorsun ya da tanımasan da diğer adamı öteki fotoğraflarda da gördüğün için evet. o adamı sabitliyorsun ya. Tabii doğru. Şimdi biz üç kişiyiz, üçümüz de ayrı ayrı fotoğraf koyarsak kafa karışır. kafa karışır. Yani bizim bence üçümüzün bir ...olması lazım fotoğraflarda bir de ünlü. Mesela Hı -hı. üçümüz Erdal Beşikşoğlu. Üçümüz Hazım Körmükçü. Üçümüz... Yani Mesela e sadece üçümüzün e olduğu bir fotoğrafta <gülüyor> olabilir. Yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki Hazım Körmükçü geldi diyelim. Evet, evet. ki Hazım Körmükçü'nün üstünde de bizim çok Bazım şeyimiz Körmükçü vardır yani. Hazım Körmükçü kimse tanımıyor olabilir dinleyicilerimiz arasında. O yüzden hiçbirimizin... Pelin Körmükçü'nün kardeşi diye geçer. Ee, başka bir şey diye düşünüyorum. Herkesin biri. İşte evet. şey ya... Ne derler en ünlü sanatçılardan bir tanesi bu arka sokaklardaki light selam. Tamam, Ama var. arka sokaklardaki. Tamam. Ama o da için barlara giden falan bir adam diyor Şevket Çoruk. Tamam. Sesini <gülüyor> değiştirmeyen hiç şekilde söylüyorsun. Tamam. Söylemiş. Şevket Çoruk geldi diyelim. Tamam. Geldi. Zaman. Hoş geldi. Sefa geldi. Şevket Bey hoş geldiniz. Sizi ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. <gülüyor> ben gittim. Sonra Fahir gittin. Aynı Şevket Bey. Şevket <Ne> Bey? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Iki, Ondan iki. sonra fahişe şey dedim. He. Ben hala beni bekliyorum falan diye O günde sen yoksun Evet Ondan sonra biz ne yapacağız iki kişi mi çektireceğiz Şevket Çorun'da Yoksa ha. şey Doğru mi diyorsun evet. Şevket Bey siz bir, bir çay daha için Oktay Bey gelecek O zaman evet yok ya saçma olur o benim beklemeyin yani ya, Ben akşama şevket kadar orada unutacağım Çoruk... çay Çay mı dayayacağım? Az önce çayımı yakalamışken çektirdim falan. <gülüyor> Abi bizim üçümüzün kartonlardan büyük birebir boyutlarda. Çok şeyimiz ya. yapılacak bir köşemiz kafa sokmalı mı diyorsun? kafa sokmadı orada gelen ünümüz oraya kafayı kafa, sokacak bize mi sokacak kafayı nasıl kafayı bize sokmuş olacak otomatikman da şöyle ha, vücut yani. mesela senin vücudun da Şevket Çoruk kafasını mı hemen e yokum mı? fotoğrafta hayır, evet, Şevket saçma. Çoruk bana kafamı soktu diye mi göster hayır öyle değil canım ya, kafamı soktu değil kafa boşluk zaten kafa boşluk e, ya benim kafamdan başka ne esprim var vücudumda kostümü mü var oğlum benim? sana değil lan bizim üçümüzün fotoğrafı sabit yanda da bir delik boş yer var yani oraya evet, ünlüler oraya... kafalarını sokuyorlar. Veya... <gülüyor> Hayır bir şey diyeceğim. Ya da Hiç şöyle... kartona gerek yok ya <gülüyor> o zaman. Ya ha, o... Sen üçümüz şey olmazsak diye diyorsun, ya de ediyorsun değil mi? Tabii tamam, üçümüzün evet. sabit... E kadın geldi diyelim. E, e, tamam kadın gelsin. Kadının e, bir kadını so bir erkeği olur abi Allah sen de... Sağ yerlisin. tarafa kadın so ya da şöyle yaparız. Üçümüzün kartondan birebir boyutlarda kesilmiş böyle ayakta duruyor şey değil kafa sokmalı değil. Tamam. Gelen mesela sarılıyor bize mesela köşelerdekine. Bizimkiler ayrı ayrı parça parça da olabiliyor yan yana böyle. Kimi sarılıyor bulduysa. Kim en çok Kimi sarılıyor diyecek mesela <gülüyor> beni alacak. <gülüyor> Benim kartonuma sarılacak. Sizler de yanlarda fotoğraflar çekildi. La, la, Ama la, yalnız onlar... şey, onu da bir bağlayalım. Çünkü mesela mesela ben yokum. Hmm. Şey, yani şey olmasın yani. Mesela sizin de kartonunuz kullanacak. Mesela siz oradasınız tabii, diye. Tabii, biz mi? biz fotoğrafta bu halimizde olunca Oktay'ın da, Oktay da kartonlu alınırız bu sefer. Sanki konuk Sanki kartonu olan gibi görünüyor. O zaman şey olur abi. Bilmiyorum anlatabildim mi yani biraz karıştı. Ben ol. hem o zaman bizim üçlü karton var. Yani evet. da Şevket Çoruh var. Sonra ile biz gittik. O zaman Faheel'e biz ikişer defa görmüş oluyoruz. Mükerrer görünmüşler. Altı kişilik fotoğraf ha, oluyor. Olmaz o, o da olmaz. Biz ilk önce kartonlarla kendi fotoğrafımızı çektirsek. Ha bir onu herkes, herkes kendi kartonu. göstermek açısından mı? Seyirci derken hocam. <gülüyor> Hay <gülüyor> bu kadar. 15 dakikadır konuşuyoruz Fahir. Bir tek seyirciye mi takıldık? Kafam şu anda seyirciye <gülüyor> takıldı. <gülüyor> bir ajans tipi bir şeyle anlaşsak. Bence bir ajans tipi bir tamam, şeyle anlaşalım. Tamam ki bize ünlüleri getirin. Pozo tamam. Fotoğrafa gelecek ünlüler. Evet. Fix menü vereceğiz. <gülüyor> tavuk pilav. Ajansa mı veriyoruz? Hı hı. Tavuk. Tavuk da mı şimdi? Tavuk Menüyü ama ne tavuğu? Menüyü farkında mısınız bilmiyorum. Pilav ve... Ve... beyaz pilav ve tuz vardı. Tuz yok hocam tuz yok tuz yok. Yani ünlüler gelsin çay kahve bir de tatlı ondan sonra fotoğraf çektirecek 3 kuruş 5 kuruş neyse parasını verecek. Zahir'in şu anda yüzünden iç, içinin döndüğünü e, anlıyorum şu anda. <gülüyor> İçim döndü. <gülüyor> İçim midesi <gülüyor> döndü şu anda. Hayır çünkü çok fakir bir işletme görüntüsü veriyoruz. Ben o şu anda ya, kadar onu... ağzımızdan pilav ve tavuk dışında bir şey çıkmadı. Tuz. Tuz da çıktı bakın mesela değil mi? Masayı donatacağız zaten. Masa sabit. Evet. Kalkanlar şey o Masayı donatıyoruz. Şu, şu anda içim daha. <gülüyor> Biraz daha da içim. Ondan sonra gelecek ünlüyle fotoğraf çektireceğiz. Kalkacak. Hiç yemekler hiç bozulmayacak. Hı. Bunun üstüne o parlak spreyden de sıkacağız. Hatta bence restoranda kimin fotoğrafı olsun biliyor musunuz? En ünlü adam. Bu adam buraya geliyorsa biz de buraya gelelim diyeceğimiz ama, bir adam. E, benim aklımda isimler var ama. Bu fotoğrafı gördüğünüz yerde, görmediğiniz yerde çiğ köfte yemenizde bir adam var ya. Evet. O adamı bulalım. <gülüyor> o adamı bulacağız. Öyle ya da böyle o adam bulunacak oktay. Bu adamı gördüğünüz yerde çiğ köfte yiyebiliyorsanız... ...bu adamın yediği yerde daha neler neler yersiniz gibi bir mesaj. Bu adamı, adamı nereden bulabiliriz? Yani Zaten bu ne adam... biliyor musun? Win-win yani. diyoruz biz buna. Win-win. Win-win... Win-Win <gülüyor> menü ister misiniz efendim? Win-Win <gülüyor> <kafeyan> Bistro House <gülüyor> Evet hoş geldiniz 5 gittiniz diyerek Win-Win'e ben ikna oldum da bir daha düşünsem ikna olmayabilirim Yani nasıl anlatacağız? <gülüyor> Hiç seni. düşünmediğimden sen çok güzel ikna oldun Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar <gülüyor> Disco Disco buyurun efendim Disko disko derken de bir programın sonuna doğru yaklaştığımız şu dakikalar itibariyle Bugün Doğanlar Köşesi diye bir köşemiz başladı yeni evet, yılda 2012'de 2012'nin ilk bugün Doğanlar Köşesi'ni bugün gerçekleştiriyoruz Bakayım bugün Doğanlar Tarihte bak pek falan. çok önemli isimler doğdu tabii ki Bunları saymak yani birini unutursak Tabii ayıp olur. E, bir, bir kişiyi söyle o zaman. Bir sembol seçelim o evet, zaman. Evet, sembol olmuş bir kişi Bakayım. Hmm, Yasemin Koç doğmuş bugün. Yasemin Koç e, tipik bir ne burcu oluyor bu durumda? Ee, oğlak. Oğlak oğlak olsun, oğlak olsun bizim olsun. Yasemin Koç'un doğum gününü kutlamış olalım böylece. <gülüyor> Mutlu Onun nezdinde diye, bugün mi? doğan. Tarihte kim varsa herkesin doğum gününde kutlanmış olsun bugün böyle. Bugün doğan diyelim. ve bugün doğmak isteyen. Doğmak isteyen. <gülüyor> en güzel doğum henüz doğmamış olandır diyor Oktay Demirci bence likelemeyelim <gülüyor> likele bu özel günü <gülüyor> günde böylece nihayetlendirmiş olalım evet bu e... özel günü böylece nihayetlendirdik mi? ona göre çünkü ben <gülüyor> ona göre ben çünkü planımı projemi ona göre bu arada göre... E, yani dinleyicilerimizden tabi şeyler var teklifler var kimlerin fotoğraflarını koyalım diye e, Irmak Hanım'dan dinleyicilerin fotoğraflarını koysanız ya diyerek en mantıklı Doğru. gelmiş. resikalı e, koyalım hem de ya Bence çok güzel olur. Vesikalık ama bir de o şeyle yapılıyor ya. Of. Onlar bir araya gelip fotoraftan resmi... bir genel bir şey çıkıyor ya. Aa çok, çok güzel. Çok güzel fikir Fer ya. Benim resmim. Yok senin resmin Genelde olmaz. Mi? Bir... Niye verdim? Genelde birisi resmi... yok senin resmin olmaz Eke ya. Senin resmin. Ya ben ol... Yani ben de neden olmayacağını anlamadım senin ama resmin o... çok olur. mantıklı geldi Yok ona. benim resmim de olmaz ya. Okurum. Erdal Beşikçioğlu'nun resmi olsun. Yok, Bence birimizin olmaz. resminin olmaması lazım. Genelmişimdi. Genel tamam. Diğer bütün ünlülerin fotoğraflarından Erdal ağabeyin fotoğrafı olsun. Nasıl Beşik, fikir? Süper. Bence Erdal Beşikçi ol mu? Erdal ya. Beşikçi ol. <gülüyor> Başka da bir şey varsa daha. <gülüyor> Anlatırız sonra da gelenlere. Böyle böyle. <gülüyor> böyle böyle bir fikir şey yaptık. Her şeyi diye açıklayalım. Benim fotoğrafım olmasını ortaklarım izin vermeyecek ben de herkesin üstünde anlaşabileceği ya birisi izin vermek değil. izin vermemek değil de yani kaç ee, fotoğraftan bir tane fotoğraf çıkar bir taneden çıkmadı 3-4 <gülüyor> tane fotoğraftan çıkarmaya <gülüyor> çalıştım oldu ama be, burnu be, pek <gülüyor> ya onu hakikaten genel bir fotoğraf başka bir fotoğraf çıkarmak zor da ayrı ayrı vesikalık koysak mı acaba ayrı ayrı vesikalık koyalım işte ayrı ayrı vesikalıklardan bir araya gelip büyük doğru öyle yapalım Bence yok canım orada diyelim. şey yaparız zaten bizim kutu çeşitçeğimiz olmayacak bu mezemiz Onların hepsinin ismine şey veririz. Nasıl bu Kaliforniya'da bu ünlülerin tostları var bilmem neleri var. Hmm. Mesela gidiyorsun Dusty. Okey Dusty var diye meşhur. Hı hı, evet. Bir tane bunu Dusty tost diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> okay Dusty'deki Dusty'in tostu diye geçer. Evet, Dusty'i bir kez daha almış olalım. Menüyü yerleştirdikten sonra o zaman bizim bahçe var ya. Hı hı. Oraya da bir süre sonra şey yapalım ya. Şöhretler kaldırma gibi bir şey yapalım. Onu geç kaldık çünkü beton döküldü. Şapı atılırken üzerine yaparız ya? Ne olacak? Üzerine, üzerine bir beton daha atarız gece yavaş yavaş ya. çıkarız bir kat daha. Yavaş yavaş yani. Senin canın teslim. sağ olsun ya. Beton dediğin nedir ki? Orada bir herhangi birisi gelebilirdi. Abi karacağız mı sabah atalım tamam. Ben elimde kürekle. Ya biri gelir gelmez <gülüyor> olacak diye bir şey yok ki. Açılışı var, şeyi var bunun. Ünlümüz <gülüyor> gelirse sen karmaya başla başla. Yavaş. yavaş yavaş karmaya başla. Abi biz bizde tam inşaat zamanı yok yok sizin. <gülüyor> O zaman bol bol kolonyalı mendil almak lazım. Çünkü adam evlip böyle şeyle olduktan sonra. Elinde kolonyalı mendil konusu Peki var ya. ya bak hiç Ferhat konusunda... Güzel gelirse koca elleriyle bütün bahçe, bahçeye göndü. elini koydu bütün bahçe şey <gülüyor> Bitti oldu. gitti işte o zaman. Ne yapacağız? Aslında de orada dualara ünlülerin kalırsa... ellerinin izini mi şey yapsak ya? O zaman Ferhat Güzel gelirse sıkıntı olur da. Orada ya. Yani. yani ünlü mesela Hı -hı. gelecek. Yerden ısıtma yapmadan önce Ferhat Güzel için yer ayırsaydık keşke. Ha, Doğru, Sığmaz ya, çünkü. Ya, baş parmağa Doğru yani. Neyse canım onu da o zaman şey yapalım yani. Bir duvarı da şey bırakalım o zaman böyle şey sıva çekmeyelim. Çok bırakalım. Buraya da Ferhat Güç'ün <gülüyor> yüzünü bastı <gülüyor> diyelim. Tabii ıslak segmentilerimize, kolonya mendillerimizle temizlemek şartıyla. Evet. evet. Sevgili işler, e, mekancılık gördüğünüz gibi zor iş. Bir şey soracağım. Kolonya mendili neyi temizleyeceğiz? Ferhat'ın yüzünü mü? şeyi temizleyeceğiz işte. Ha, tamam Ferhat Göçen yüzünü. Betonlu tamam. çimentoyu. Tamam. Çok Görüz. teşekkür ediyoruz Ferhat abi. Ee, bu son... <gülüyor>